Program iptal. İyi sabahlar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonda Aslı Çavuşoğlu. Ee, saat 4. Açık radyodayız. Ee, yanımda Güçlü Terko ee, ve Güneş Öztekin ve Bora Ak Akıncı Türk. Ha? <gülüyor> ee, Bora Bora Türk. Bora başkan. <gülüyor> Bora başkan. Ve ben Bilal Çoban. Bora başkan. Eee <gülüyor> <gülüyor> <B> <Binal. gülüyor> ve Esküder Anadolu Sesinden bir arkadaş. Ee... O kim? Çal bakayım. Gökay. <gülüyor> Benim sesim duyulmuyor galiba. Evet ne hakkında konuşuyoruz? Eee oh, bu akşam Turgut Özal hakkında konuşacağız. Ee, yanımdaki arkadaşım Özgür ee, özellikle Anıt Mezar'da bir araştırma yaptı. Ee, ve işte Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şüpheler hakkında bu akşam umuyoruz ki bizi aydınlatacak. Ee... Söz Özgür'de. Turgut Özal, ee, e... Turgut Özal öldükten sonra evet. ben e, bu işin peşini bırakmadım. Bir sürü spekülasyonlar vardı. Zehirlendi mi yoksa eceliyle mi öldü falan gibi. Ama tamamen bir böyle somut delillere ulaşamadığım için sonra ruh çağırma işine yöneldim. Ee, bu gece onu denemek istiyorum burada hı hı. Ee, izin verirseniz. Ee, peki yani bu işte ruh çağırma e... ...aktivitesine geçmeden önce... ...size bazı sorular sormak istiyorum. Niçin Turgut Özal'la ilgilenmek istediniz? Dün yani Türkiye'de bu kadar hani... E, ...suikaste kurban gitmiş olduğu... Zaki ...düşünülen yani. politikacı varken özellikle... ...niçin Turgut Özal? Beni en çok Samanyolu şarkısını... ...beğenmesi onu... ...etkilemişti. Çünkü çok seviyorum ben de... ...Samanyolu şarkısına bayılıyorum. Ya. Ve öldüğünde... ...yıkıldım gerçekten. İnanamadım... Peki hangi yorumunu tercih ediyorsunuz Samanyolu şarkısını? Hiç, Berkan söylüyor. Hiç fark etmiyor benim için. Hiç fark etmiyor. Ben de söylesem. Aynı Samanyolu diyorsunuz. Tabii. O zaman neden mi Samanyolu dinlemiyoruz? Neden dinlemiyoruz? Samanyolu. <gülüyor> Samanyolu. Bence de. <gülüyor> Son konuşmayı ekranlara getirdi. O... Ya sağ burada var zaten. Bak, 7 Mart 1993 tarihli konuşmada Özal'ın günümüze ışık tutacak sözleri dikkat çekiyor. Bunlar yanlış işler. Yani Türkiye bu kadar ilken olamam. Olamam. Her şeyi affeder. <gülüyor> E, merhaba tekrar açık radyodasınız saat 4.15. E, yanımızda e, Özgür var. E, Özgür bu akşam bizimle Turgut Odalı'nın ölümü ve ölümü etrafındaki e, şaibeli durumlar üzerine. Sır perdesi diyelim. Sır perdesi diyelim. E, sır perdesi üzerine e, düşüncelerini paylaşacak. E, evet Özgür. <gülüyor> Nereden başlamak istersin? Hiçbir fikrim yok şu an. Ben hemen e, ruh çağırma ritüelimize geçmek istiyorum. A -a. Çünkü artık dayanamayacağım. <gülüyor> bu kadar bekledim yıllardır. Ee, i̇lk defa bugün canlı yayında mı ruh çağırıyorsunuz? Evet bugün. <gülüyor> ya Bu sır perdesinin kalkması lazım bence. Artık o yüzden bence de beklemeyelim. İlk defa konuşuyorum ben bu arada. Demin konuştuğumu zannediyordum konuşamamıştım. Hadi çağırın. Ee, Bora Akıncı Türk e, yanımızda Bora Başkan Bora Başkan'la beraber <gülüyor> Ama karıştırmayın ikisinin de bambaşka ses tonu Sesimiz var. çok benziyor <gülüyor> Ben Bora Başkan şu anda <gülüyor> Bora Akıncı Türk'le konuşsun O da şimdi bir dakika Bora Evet Merhaba Merhaba ben Bora Akıncı Türk ee, Özgür Hadi başlayalım artık Evet ben getirdiğim Tahta ve harfleri panelini hazırladım burada az önce. Yaptığın evet. şeyleri anlatırsan, çünkü radyo programındayız şu anda, insanlar şey yapamayacak. Tahtayı indi, ne yapıyorsun şu an? Çoğalak, çoğalak. Tahtaya evet. şu an dokunmadım. dokunur dokun. Hazır mıyız? Evet, bir tahta var. Tahtanın üzerinde evet ve hayır işaretleri var. Ve aynı zamanda alfabenin tüm harfleri tahtayı dairesel olarak çevrelemiş durumda. Ee, evet, e, elimi koymamı istiyor Özgür. Evet, e, ikimiz tahtaya karşılıklı olarak evet. ellerimizi koyduk. Elleri tahtaya koydular. Eller tahtada. Evet, e, yaktığımız mumlar bizi çevreliyor şu an. Ben biraz heyecanlandım. Biraz biraz korkuyorum ben. Sayın Turgut Özal, eğer buradaysanız. Evet diyeyim. Sanayiniz nerede? Tersanedeniz var. Ya Berlin'de, ya Mancay'sa. Ya Kılıçlar. Tahta ilerleşiyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Taht tahta ilerliyor. Evet de doğru. Taht tahta ilerliyor. Evet. Evet. Evet ben de gördüm. Bora Başkan ile Bora Akınç'ın Biz çok şaşkınız şu anda. E, o yüzden Turgut Özal'ın e, annesinin kızlık soyadını sormak ister misiniz? Kimsenin bilmeyeceği bir bilgi. E, Özgür sor. Sayın Turgut Özal. Ancak Annenizin böyle, kızlık tabii soyadı onların, nedir öğrenebilir miyiz? Ne? A. Z. M İ Y Hıv. Ve E <Gülüyor> bence, bence buna bir ara vermemiz lazım. Çok korkunç olmaya başladı. O rakınçlık çok korkuyor şu anda. Nazmiye diye bir soyat istiyor mamıştı. Şimdi bir şarkı arası veriyoruz ve Nazmiye'yi Google'lıyoruz. There comes Got a lucky face. He can look to amaze. Imagine every horse to race. Hey, ice TV storm. Yes, could shape the norm. Hey, ice TV storm. Then will you perform? Ah, when the Vikings and the men take buy their candy from the Candy Man. Says Moniketmovie And Junisetmovien Together with the jam will be Hey, ice this Storm Yes, good shapes the norm Hey, ice this Storm When will you perform? Ah, Yo, yo, yo The cannonball wants to on TV Yo, yo, yo BUT WHAT YOU DIDN'T SEE IN THE CITY, YO YO YO. Always followed skating In afternoons on the trees this group dating The skateboard racing track The mocking pirate flag For teenagers both white and black Hey, see TV Storm Yes, good shapes the norm Hey, see TV Storm When will you perform? Ah, anywhere the kids are jumping Your feet are coming the by waiting boys bumping. TV sniffy is gang, incredibly bleed they sing. They're talking in a nasal swing. Hey, I TV storm. Yes, good shapes the norm. Hey, I TV storm. When will you perform? Ah, yo, yo, yo. The cannonball once again on TV. Yo, yo, yo. That what you didn't see in the city Yo, yo, yo İyi akşamlar siz... E... Özür dilerim. Ben Bora Başkan. Saat... 04.22'ye... Açık radyodayız. Veynimizde... E, e, Özgür... E, getirdiği, yanında getirdiği bir cadı tahtasıyla... E, Turgut Özal'la... Konuşmamıza vesile oluyor bu akşam. Eee... Az önce e, yeni açan programların yeni açan e, dinleyicilerimiz için küçük bir bilgi olması için e, az önce e, yanında getirici adı tahtasında e, Turgut Özal'ın annesinin kızlık soyadını sorduk ve Nazmiye cevabını aldık. E, yanımızda Bora Başkan ve Bora Türk var, e, kendileri de şahit. Merhaba, merhaba. E, Şimdi dinleyicilerimizden bir telefon alacağız. Galiba birisi var hatta. Alo. Merhaba. Alo. Merhaba. Ee, merhaba. Ee, bizi nereden arıyorsunuz? Sakarya'dan bir dinleyicimiz canlı yayında. İyi sabahlar Sakarya. Teşekkür ederim. Size de iyi sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ee, bize e, bağlanma sebebinizi şöyle açıkladınız. Ee, bir bağ kurdunuz size. Bir bağ kurdunuz derken? Bağ ee, kurdunuz. Bağ. Bağ kur. <gülüyor> bağ kurdu. Bağ kur. <gülüyor> Ee, arkadaşımız böyle söyledi telefonda. Ee, kurmadıysanız söyleyin. Bağ kurmadıysanız e, bağ kurmadınız deyin. Biz bağ kurmadık. <gülüyor> Siz derken? Herhalde başkalarında yani. ee, var. Kaç kişi daha var <gülüyor> bağ <kurdu. gülüyor> Bu bağ kurmanızda yardımcı olabiliriz isterseniz. Bir dakika. Radyonunuzun sesini biraz kısarsanız yanınızda bağ kurdum diyen birileri var galiba. Yankı yapıyor. Bu <gülüyor> Mı? Sakarya lütfen biraz ciddiyet. Ee, Ama böyle devam edecekse ben bu konuşmaya tanık olmayacağım. Çünkü evet Özgür Bey buraya çok zor şartlarda yani, geldi. Tamam, e, yani şu anda Turgut dozdan ruhu yanımızda. Bora, Sakarya rahatsız oluyor bu Lütfen e, bağ kurdunuz ki aradınız. O yüzden e, kurdunuz bağı açıklayın. <gülüyor> bu bağı çözün. E, peki bir dakika bir dakika. Ee, şimdi şöyle bir şey sorayım size. Ee, az önce bir bilgiyi doğrulamak için e, ruh çağırdık ve bu, bunu kimse bilmiyor. Yani işte şeyini, Turgut Özal'ın annesinin kızlık soydu bilgisini kimse nail değil. Ee, Google'da da yazmıyor. Biz az önce Google'ladık. Hiçbir şey yazmıyor. Ee, mesela ee, siz hani bir tanıdığı mıydınız? Bu, bu bilgiyi doğrulayabilir misiniz? Ya da yanlışlayabilir misiniz? Ee, Özal'ın Özal son işleyip portakal suyu diyorum. Burada bir gizli bir mesaj var galiba. Ee, az önce fincan biraz ileri gidip geldi. Portakal Aa, suyu. Ben bu konu hakkında bir şeyler biliyorum. Ee, ama bunu bu işin şakası olmaz beyefendi Bu iş <gülüyor> Şakaysa şimdi gidin Hayır hayır şaka <gülüyor> değil ee, Beyefendi bir şeyler biliyor galiba Özal'ın zehirlenmesiyle ilgili bir portakal suyu sözü geçerdi Hı -hı. Bildiklerinizi bizle paylaşırsanız Ya da e, Özal'a portakal da... suyuyla ilgili bir soru sorabilirim ee, Sakarya orada mısın? Sakarya hattan düştü galiba. Yo, Sakarya burada. Ee, Özgür Bey'in e, tahtaya turuk ilgili portakal suyu ile ilgili ne bildiği hakkında bir soru sormasını ister misiniz? Lütfen. Tamam. Ellerimiz şu an fincanda. Fincan. Ve e, harflerimizin harflerin ellerimizi çekmesini bekliyoruz. Sayın Turgut Özal, portakal içtiğiniz portakal suyunda bir terslik var mıydı? İşte, mezun olanlar, 60'lardan mezun olanlar. Bundan sonra gelen nesillerin çok daha iyi geldiği kanaatim. Esas. Evet. Çıkan cevap yani. Çok çok korkunç gerçekten ben. ben... <gülüyor> bir şey diyemeyeceğim yani şu, şu an şaşırmış kalmış durumdayım aslanım yani Özgür bir şey bir şey söyleyebilir misiniz Özgür Bey Özgür ee, bir küçük bir lütfen, ee, lütfen Özgür Bey <gülüyor> Özgür Bey ne olur bir dinleyince telefonu daha alacağım. alacağız ee, evet şu an yayında ee, düşmüş <gülüyor> Ee, şu an tabii hepimiz heyecan içindeyiz ve e, e, Kusura bakmayın Özgür Bey kalktı bir yere. Ot, ben ikna ben iknayla, iknaz zoruyla oturttum onu. Tek... İzleyiciler, izleyicilerimizden hmm. özür diliyorum. Bu benim için çok ağır oldu açıkçası. Ee, bir bir bardak su alabilir miyiz özgür evet. Bey? E. Özgür bir Bey bir bardak su alabilir lütfen? Bir küçük, bir lütfen. Küçük bir şey soracağım. Eee siz bu bağlantıyı aynı şekilde bu cadı tahtasından konuşarak ve Özal'ın ruhunu çağırarak mı ulaştınız? Nasıl oldu? Neden portakal suyu? Portakal suyu çok söylenirdi. Ee, bu önceden yaptığım araştırmalarda hep bir portakal Hı -hı. suyu verisine ulaştım insanlarla konuşmalarımda. Ama hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Gerçek olabileceğim kadar bu portakal suyu sizce ee, nereden alınmış bir portakal suyu? Onu... Yazın mı içilmiş, kışın mı içilmiş, dondurulmuş bir portakaldan mı çıkmış? İşte o, o kısmı biraz beni derinden etkileyen oldu şu an. Ee, Semra Hanım'ın sıktığı bir portakal suyu bu. Yani şey, tahmin ettiğim şeyi mi söylüyorsunuz? Ben Yoksa... başka bir şey söyleyemeyeceğim. Yani benim anladığım şey çünkü çok korkunç bir şey şu anda. Pardon. Özgür Bey. How is going? Yoo <gülüyor> <gülüyor> dışarıdan geliyor. Nasıl gidiyor? Ee, şu portakal gaz al geldi. Ben de can. Sinirlerim bozuldu simple. Şey ben Evet, gibi evet. evet, evet, evet, yani evet, şey şey gitti. Kadar çok iyiydi. <gülüyor> <Harikadın>, <gülüyor> ama şey. değil mi? Ben gittim. baydım. Tamam, hadi. <gülüyor> buradan buradan. geldi çok. Güzel. Dolly rocker. Scoot Dolly rocker. <gülüyor> <gülüyor> so make a dress. Well months old, you yeah, know. That sort of thing. <gülüyor> Baby, cry a little louder. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Eventually, me again, and I'm back again. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Boomerang, I wanna ring a little second, play a bomb for you. You know the trouble when a girl's gonna break her leg, but then I'll, I'll, I'll, I'll, the boomerang. I was think make you feel that you're happy, baby, that you leave me again, and I'll be back and tell you. All. Oh, oh, oh, oh. is dead. The bats have left the bell tower. The victims have been bled. That velvet lines. The black box. The little goose is dead. The little goose is dead. Mm, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, muk, biz açık radyodayız. Onlar dinliyorlar. Ha, pardon. <gülüyor> ee, 12 Ocağı arkamıza bıraktık. 13 ocağa geçtik. Aa. Farkında mısın? Ve pazar. Hı -hı. Ve Aa. pazar. Aa. Arkadaşlar hazırsa... Arkadaşlar hazırsın. Dört kırk dört. Arkadaşlar hazırsın. Ve pazar. Açık lazım. Dünya kadar açık lazım. Acabımız kadar. Söz yazmaktayız. Peki ya basın, onlar harıl harıl son sözü yazmakla meşguller. ...kaç bir pazar akşamı ay pardon pazar sabahı çok güzel oldu <gülüyor> <gülüyor> hangi geri zekalı çok güzel oldu dedi gülme another drunken oh yeah I wish away the time Until the time when I'm here with you Down falls the sun I run to meet you The evening mist melts away Let's recall The kiss I dreamed of All through the day We are the hollow <coughs> man We are the stealth Leaning together Those who have cried. We are the hollow man, we are the dark man, eat it together as the moon to Christ. To the grumble, move, move. to the crumble, moon's moon, to the grumbled bone to the grumbled moon's moon, to the You can count to dry pet, you can lick a wet pet, you can break to the yet sad, yet sad, yet sad. We are the hollow man, we are the stuff. we need it to get there and those last strong. We are the hollow man, we are the stuff the bramble moves move to the bramble moves move to the bramble moves move Ah, uh, uh, I can't put Hello, man. We are the stuff, Men Leaning together as those who have trust. We are the hollow, men. We are the stuff, man. Leaning together as those Aşağı, aç hadi ya. açık radyo değil mi bu açın, açın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam. İyi sabahlar. Ee, şu anda e, Açık Radyo'nun e, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Aile ve Çevre Koruma Sağlığı Bakanlığı e, ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan programı dinliyorsunuz. Yanımızda Özgür Erman, Borak Kırmızı, Başka da kimse yok. Başka da hiç kimse yok. Turgut Özal gibi bir konuyu e, bu kadar kısa bir süreye sığdırmak istemediğiniz için e, programımızı umuyorum ki daha sonraki bir devrede devam edeceğiz programımıza. E, bu, bu gece e, programın devamında biraz daha böyle hani e, bir pazar sabahına yakışır bir konu e, seçmek daha uygun diye düşündük. E, ve balıklar üzerine konuşmaya karar verdik. Ve Jaws. Ve javuz. söyledim. Javuz, Öyle mi okunuyor? Jaws. Jobs. Javs. Çene, Javs. çene anlamına geliyor galiba. Ben Javs'ı izlemedim bu arada. O zaman Çeneler. O film ne, öfim, öfim evet, ne hakkında? Bir şey peki. Cavs, C... Ha, yo, J'yle. J'yle bu tamam. Hmm. Ben bunu bilmiyordum. Ben izledim ama hatırlamadım. Ha, J'yle diye Şimdi yanımızda olan arkadaşlarımın hepsi e, yaklaşık 1982-1983. 1900... 89 arası doğumlu arkadaşlar. 89'lu var mı? 89'lı yok öyle mi? Ee, ve... E, biz küçüklüğümüzde... 88'li 88 88'li birinin küçüklüğünde izlediği şeyle işte... 88'li birinin şey, aşağı kurayını. E, ve Casus e, filminin e, üzerlerinde e, yarattığı... Traumatik etki üzerine konuşmak için... Traumatik mi? Traumatik. Traumatik, Traumatik. T mi? Ee, evet bir deterjan markası ha, Şimdi gençlik korosundan Bir şarkı dinliyoruz Bir iki üç dört na na na na na na na na na na Calsla alakalı. Calsla alakalı. her, her şey alakalı. <gülüyor> ee, alakalı. <gülüyor> Peki e, Özgür, senle şunu konuşmak istiyorum ve Bora. E, ve Bora. Ve Bora. Beni, e, Bora Başkan ve Bora Akıncı'dı. E, Calsın Türkiye sularına geldiği hakkında bir e, haber okuduk geçenlerde. Kişi, bir, kendisi mi? Evet, Calsın kendisi. Şahsen geldi diye. Ben, ben o ben haberi kaçırmışım. Ben ne kadar ben, güzel. Ben bu, Ülkemize edelim. artık e, yurt dışından gelenlerin sayısı ilgi arttı diye düşünüyorum bu konuya. Öyle yaklaştım şu an. E, peki sizce bu e, tabii programımız Turizm Bakanı tarafından desteklenmekte olduğu için de evet. e, bakanlıktan gelen bir soru bu. E, turizm e, yani turist gelen turist ne kadar etkileyecektir sizce? Bence olumlu etkileyecektir çünkü e, ünlü bir sima böyle düşünüyorum. Ya ben biraz şeyim bu konuda çok çok şey bakmıyorum. Yani burada bir bence politik oyunlar var üzerimize Aa. atılmaya çalışan bir sis perdesi var. Bu perdeye şey yapmamız lazım artık bence. Az önce ee, bir perde araladık ama. Bu perdi da, yanlış silkinmemiz gerekiyor. Yani diyor. Tam aralamasak da biraz, biraz şey altından yani. bakalım. Ha, ben diyorsun. katılmıyorum Bora'ya da, öbür Bora'ya da. Ya ben şöyle söylemek istiyorum. İkisi söyleyeyim. aynı fikirde diye düşündüm ama. Ben... izin verir misin konuşmama? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. <gülüyor> Konuşuyorum şu anda. Ee, bence bu, yani hepinizin tahmin edeceği gibi, Amerika'nın bir oyunu. Ya hadi canım her şeyde Amerika'nın oyunu olacak değil ya. Ee, katılmıyorum. Ee, peki tamam katılmadığınız noktaları açıklarsanız belki. Katılmadığım nokta şu ben gördüm bu haberi. Evet. Ee, bu haberin üzerine Denizli'ye gittim. Ee, Denizli'ye mi gelmiş? Evet öyle duydum. Denizli'de evet. deniz var yani. Evet. Yok. Böyle düz bir mantık kurdum Allah. Im. Yani kimleri çağırıyorsunuz? <gülüyor> tamam hemen. Yani bu Bora Başkanı atıyoruz. Ama şöyle. yani burada bu bir... akıncı, akıncı Türk kalsın. Akıncı <gülüyor> Türk <gülüyor> kalsın. O biraz daha akılcı şeyler. <gülüyor> <söylüyor>. Akılcı <gülüyor> Türk. <gülüyor> Lütfen ama ya. arkadaşlar ciddiyeti davet ediyorum sizi. Ben Denizli'ye gittim. Cans yoktu. <gülüyor> Deniz vardı mıydı? Deniz vardı. Denizli olduğu için öyle düşündün değil mi? Hayır, gördüm. E, peki şöyle soralım. Denizli'nin başka neyi meşhurdur? Ben mikrofonu Bora Başkan'a geri veriyorum. Merhaba. E, Denizli'nin başka neyi meşhurdur Bora? Horoz. Pardon ben atladım. <gülüyor> Bildiğim nadir <gülüyor> Aa, şeylerden <gülüyor> biri. Size başka bir soru soracağız. <gülüyor> Bitlis'in neyi meşhurdur diye soracağız. Bana mı soruyorsunuz? Hı -hı. Bitlis'te Bitlis'teki Bitlis. diğer İç Anadolu yani ve e, Marmara ya, ya da Akdeniz ya da Ege <gülüyor> denizine kıyısı olmayan şehirlerdeki... E, Doluluk oranları nedir? Jaws <gülüyor> Su <gülüyor> doluluğu <olur> mu? <gülüyor> Soruyu anlayamadım. Tekrar su oranı alalım. soruyor. Çok basit bir soru. Aslında. Nem oranı mı? Nem oranı, su oranı. Ben e, bu konuya hakim değilim maalesef. E, sözü Bora Başkan'a bırakıyorum. <gülüyor> Bora Başkan az önce stüdyoyu terk etti. Senin yorumların yüzünden. Hay Allah ayıp oldu o çocuca. Sesimiz da. benziyor diye beni galiba bakmadığın için. Sesimiz evet. şey neden Ben o değilim. Pardon. Sen? Ben ben de bilmiyorum ya ben de yani cevap verebileceğim ee, konu. Şu bile. anda Denizli'den e, hem e, hem Şenlik köyünden e, bir e, halk göresi. E, ne yapıyoruz bak? <gülüyor> Eller bayağı. Havaya... ya. <gülüyor> Reji'den ee, bir istek geliyor abi. <gülüyor> evet. E, bi, bi, e, e, denizli Denizli'de kurulan e, 1945'teki halk evlerinden der, derlenmiş bir küçük bir potbori e, vereceğiz şimdi. E, Gerçekten mi? Evet arkadaşlarımız burada canlı evinde. için de sürpriz oldu. Evet onun için de oldu eminim. E, ve cams e, ve... E, İrlanda'daki meşhur Loch Ness, Gölü'deki canavar üzerine Aa, yazdıkları. Ha, evet, üzerine. çok severim Harika. <gülüyor> ee, evet arkadaşlar, <gülüyor> Gençlik korusun. Du <gülüyor> Oh. Mm. teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Gerçekten etkileyiciydi. <gülüyor> Gerçekten. Bizi e, kimi zaman Denizli'ye, kimi zaman İllanda'ya, kimi zaman da Çin'e götüren. Kimi zaman Horasan'a. Evet ya. Horasan <gülüyor> <gülüyor> ne Ne? Diyor? Eee, denizli, Hora Horasan. Denizli Horasan'ı. Horasan. Horasan. Horasan neredeydin başkent? Sağlık konu olarak 400 satırda nihayet Verilmiş Ye. depremleri Tetiklediğini öneştirenlerde vardır Gençin haberi Güneydin kapat Şimdi dönüyoruz Bakıyoruz. Depremler konusunda Sesimi alma kapat e, işte, Bak e, Doktorlar... Temizlik temizlik Kapat kapat Ha e, temizliğini yapıyorum kapat. Biz deprem olmadığını söylemiş. bu da oynuyor lan. Bitmiyor. L's and G's at once so we have found metaphorical reference with which our great country may be synthesized. Size. Yo me lo pienso gastar bir diyet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 var dev kanatları, yürüyemezler çünkü var dev kanatları, dev kanatları, yürüyemezler çünkü var dev kanatları, yürüyemezler çünkü var dev kanatları, yürüyemezler çünkü var dev kanatları. Ka, ka, ka, Galaksiyi düşündüğümüzde Plüton bile ufacık kalır Bütün galaksiyi düşündüğümüzde Excuse me, excuse me. Tomashu. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, Koşan bayan. Bir parka koşan bayan. Tak tak tak tak tak tobuk. Tak tak tak tobuk. Tak tak tak tak tak tobuk. Tak tak tak tobuk. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak yanından geçti bir araba. Nah. Mazda Toyota Mazda Toyota Mazda, Ford Toyota Geçtikçe Geçtikçe patlattı Su Bol Yeri var Viyana mı? O da gelsin onunla Elbet aramızda yeri var Yukarıdan o demir geldi Duymak lazım O on emir bize Işık tuta tuta tutacaktır Çakacaktır Elbet tutacaktır sen nasıl bakarsan bak, sen nasıl dinlersen dinle On emir ışık tutar, topluluğa ışık tutar Bu kadarsan azdır tuttu, tutacaktım Dedi. Acaba bir şey yapsak mı diyorum? Yarın bir toplantı yapsak? Artık bir şey yapsak diyorum. Bir toplantı. Yarın bir toplantı yapsak. Bir, yapsak. bir ses duyuyor musun? Yo, ne no. Ne sesi? Ah, ne ya? <gülüyor> Bilmem. Allah Allah. Davul sesi, davul sesi. Evet. Ya şu davulcular da çok fena da. Kardeşim susun bir dakika ya bir saniye bir saniye susun Hadi şimdi ya bir dakika ya. bir tane ya bir, ne sesi bu ya Davul sesi ya bu Evet davul sesi çalın ya açın boş verin ya boşver ya Evet, evet. Davul sesi ya Double double Davulun sesi zaten Uzaktan hoş gelir gelecektir cektir. İyi sabahlar. Saat alt yarım var ve şu an bizim de duyduğunuz gibi ilk günün ilk kuşları e, pencere pervazlarımıza tırmanmaya başladı bile. sha sha sha sha sha Tabii biraz daldan dala konmadık mı? Daldan oktala. Kandık Aa, ya. <gülüyor> <olduğunu>. <gülüyor> Peki bırakalım biraz da bu kuşlar bize ne söyleyecek? Hangi dalın hangi dala hoplayacak? Zirdan. Dinleyelim ve görelim. Erdal. Kendilerine e, söyledikleri her dakika için e, telif veriyoruz. Müsamın ve pisemın ve simanın rastlamasını istemeyiz. Merhaba, dikkat <gülüyor> et. Tehlikedesin. <gülüyor> Merhaba, su. dikkat et. Tehlikedesin. Hava, su, yaşam. Dikkat Merhaba, <gülüyor> dikkat <gülüyor> et. Tehlikedesin. <gülüyor> Hava, su, yaşam. Hava, su, yaşam. Ne? Merhaba, dikkat et, tehlikedesin. <gülüyor> Merhaba. Dikkat et, tehlikedesin. <gülüyor> Merhaba, dikkat et, tehlikedesin. Hava, su, yaşam. Hava, su, yaşam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Program iptal. <stitching> <positivity> <Okay>. <Vu -oro goal>